Elhamdülillah <Sessizlik> elhamdülillah Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzü min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ Men yehdihillâh fe mudille le ve men yudlil <Sessizlik> fe lâ hâdiye Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke le ve neşhedü en Muhammeden abdühü ve resûlüh <Sessizlik> Ama بعد, fayyıb ad Allah, itta ve ati'u, inna Allah ma al-lazin itta ku, velazinhum muhsinon. Kal Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi al-karim, özüllahi min al-shaytan al-rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Raheem. Şehir kuran ve beynatin min al vel furkân. ahir âhirîl âyeh Sadakallahul azîm Bakara Suresi 185. ayette Cenab-ı Hak o Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirildi. O insanlara hidayet kaynağı ve Cenab-ı Hak'tan insanlara açıklamalar, hidayetler ve Furkan olan hakla batılı ayırt eden bir kitaptır deniliyor. Evet. Ömürlerimiz e, her Ramazan'da biraz daha ölüme yaklaşıyor. Kim bilir bundan sonra kaç Ramazan'ımız kaldı. E, Rabb'e şükürler olsun ki bir Ramazan'a daha birkaç günümüz ee, ve büyük ihtimalle de bu Ramazan'ı inşallah hayırla geçirmemiz ümit edilir, beklenir Hepimizin Ramazan'ı bizi daha olgunlaştıran, e, Ramazan'ın hakkını, Ramazan'da inen Kur'an'ın hakkını veren zaman dilimleri olsun inşallah. Halk Ramazan'ı biraz folklorik özelliklerle, biraz eğlence mevsimi, biraz dinlence mevsimi gibi geçirir. Ama Hakk'ın dininde Ramazan'ın en önemli özelliği bu ayın Kur'an ayı olmasıdır. Ramazan gücünü, şerefini, güzelliğini tümüyle Kur'an'dan almaktadır. Okudu, okuduğum ayette de Ramazan'ı Cenab-ı Hak o şekilde açıklıyor. Kur'an bu ayda indirildiğinden Müslümanların Kur'an'la bağlarını sağlamlaştırması Ramazan'daki ilk görevleridir. Okumayı bilmeyenlerin hemen Kur'an'ı yüzünden düzgün şekilde okumayı öğrenmesi, bilenlerin Kur'an'ı çokça okuması ve anlamlarını öğrenmeye, özellikle de yaşamaya gayret etmesi, başkalarına da anlatması icap etmektedir. Bilenlerin Kur'an'ı çokça okuması, hayatlarına geçirmeye çalışması, Allah'ın emir ve yasaklarını ilk elden, Allah'tan, Allah'ın kitabından öğrenmesi gerekmektedir. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman eden insanlar, Kur'an ayetlerini bu yaşadığımız Ramazan ayında yeni, nazil oluyormuş gibi İmanî bir heyecanla okumalı, dinlemeli ve üzerinde tefekkür etmelidir. Çünkü eskimeyen, hayatın bütün alanlarına daha yeni inzal olmuş gibi çözümler üreten ve her okuduğumuzda yeni anlamları gönlümüze doğacak Allah'ın zamanlar üstü bir kitabıdır. Her zamanda geçerli olan bir esasıdır. Bireysel, sosyal, siyasal, ekonomik tüm problemlerin Kur'an'ı terk etmenin, onu tatbik etmemenin ürünü olduğunu, çözümün de Kur'an'ın tüm hükümleriyle hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını unutmamalıyız. İşte Ramazan, müminler için öncelikle Kur'an'ı merkeze alan bir eğitim ayı olduğu gibi aynı zamanda bir öğretim ayı da olmalıdır. Rabbimiz onu bize Kur'an'ın indirildiği ay olarak tanıtıyor. Oruç ayı, teravih ayı, zekat ayı, infak ayı, nafile ibadetler ayı olmak Ramazan'ın temel özelliği değil, ikinci derecede özelliğidir. Ramazan ayının değerli oluşu, insanları kurtaracak mesajın bu ayda indirilmesinden kaynaklanır. Kur'an'ın indirildiği gece, bin aydan hayırlı olduğuna göre, Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya ayrılan bir günde, bin aydan daha hayırlı olacağı değerlendirilmelidir. Her gün ve her gece Kur'an'a uygun olarak ihya edilmeli, Kur'an'ı indiriliş gayesine muvafık olarak okuyup, hükümlerini her alanda tatbik edip yaşarsak, sosyal ve siyasal hayata hakim kılıp tatbik ettirme çabasında bulunursak yani vahyi öncelikle gönlümüze ve yaşayışımıza indirirsek o zaman da kendisine Kur'an indirilmemiş kendisi Kur'an'dan uzak bin insandan daha hayırlı olmuş oluruz. Böyle yaşadığımız gün ve gecelerde bin aydan daha üstün olur. Değeri Kur'an'dan kaynaklanan Ramazan, Kur'an'dan daha çok önemsenirken, Kur'an maalesef ihmal edilmiştir. Ramazan geldi, mübarek Ramazan, faziletli Ramazan. Peki o Ramazan'ı mübarek kılan, faziletli kılan Kur'an'a karşı yeterince ilgi gösterilmezse, Ramazan'a karşı gösterilen ilgi hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Mektubun içine değil de zarfa gösterilen ilgiye benzer. Kur'an'ın indiriliş amacına uygun yaşadığımız gün ve gece bizim için Kadir Gecesi, böyle yaşadığımız ay bizim için diğer aylardan çok üstün Ramazandır. Yoksa Kur'an'dan uzak bir hayat, rahmet çeşmesinin büyüklüğünden yararlanamayan insanların çeşmenin büyüklüğüyle avunması ee, onu faziletli olarak görmesi gibi kendisi istifade edemeden e, başka şeyin faziletiyle e, teselli bulmasına benzer Ramazan Kur'an'dan sonra tabi ki oruç ayıdır yeme içmesine dikkat ettiği bir aydır tıka basa yeme ayı olan e, bir ay değildir oburluk ayı değil açlık ve mideyi dinlendirme ruhu gıdalandırma ayıdır. Ramazan, zenginle fakiri en azından gündüzleri eşit yapar. Oruç, hayatın yalnız yeme içme, bencil duyguları ve hayvani arzuları tatmin etme anlayışına dayanmadığını öğreten bir ibadettir. Oruç, fiil olarak fakirlik halini yaşamaktır. Sosyal adalet fikrini, yardımlaşma duygusunu, açlık halini yaşatarak öğreten bir ibadettir. Oruç sayesinde zengin müminler de beden ve ruh yönünden fakirliğin sınırları içinde yaşama zorunda kalırlar. Tok, açın halinden anlamaz derler. İşte oruç, toku, açın halinden anlayacağı bir eğitimi verir. Ramazan, nefisle cihat ayıdır. Olgunluk ve sabır ayıdır. Oruç sabrın yarısıdır buyurulur hadiste. Yine oruç günahlara karşı bir kalkandır. Oruç iradelerimizi güçlendirir, sabır ve sebatımızı artırır, Allah için iş yapmayı, zorluklara göğüs germeyi öğretir. Zorluklara dayanabilme, nefsin isteklerini geri çevirebilme ayıdır bu ay. Ruhumuzu eğittiğimiz bir aydır Ramazan. Dilimizin okumaya, beynimizin ilme yöneldiği, gönlümüzün İlahi huzurla coştuğu, benlimiz, benliğimizin her çeşit ibadete koştuğu bir aydır. Öyle olması gerekir. Ramazan yine itikaf ayıdır. Ramazan ayının son 10 gününde Peygamberimiz hep itikafa girerdi. Bu önemli, kuvvetli bir sünnettir. Ramazan ibadet ve maneviyat ayıdır. Takva ayıdır. Oruç, yüce dinimizin haramlarından korunup sakınma duygularını yani takvayı geliştirir. Mümin bu önemli faydayı da sağlamak için her türlü günahlardan, günah olan söz işitme ve bakışlardan korunacak ve sakınacaktır. Oruç ruhi ve ahlaki bir eğitimdir. Ramazan tevbe ayıdır. Günahları terk etme, kötü alışkanlıkları bırakma ayıdır Ramazan. Kendine dönme, ahireti tercih etme, ve dirilme ayıdır. Ramazan haramlara, şeytani özelliklere, nefsimizin kötü arzularına karşı bir sığınak, bir kaledir. Oruçla bu kaleye girilir ve i, takva ile i, tekamül etmiş bir vaziyette Ramazan'a bayram edilerek i, devam edilir. Ramazan göz ve dillerini kontrol altına alınar, alarak ağızlarını kapayıp, kalp ve gözlerini açmaya Müslümanları hazırlar. İmsaktan iftara kadar geçen zamanda Ramazan içinde bulunduğunu, oruçlu yani ibadet halde olduğunu hatırlayan kimse sanki Allah'ı görüyormuş gibi yaptıklarını ölçülü ve güzel yapmaya çalışır. Ramazan aynı zamanda zekat, sadaka, yardımlaşma, ihsan, ikram ve cömertlik ayıdır. Dolayısıyla şart değildir ama Müminler zekatlarını bu ayda vermeyi tercih ederler. İnfaklarını bu ayda fazlalaştırırlar. Birbirlerini iftara davet ederler. İnfaklarını artırırlar. Ramazan aynı zamanda bir okuldur. Bu okulun namaz, oruç, fitre, Kur'an okumak, dinlemek, zikir, dua gibi birçok dersleri vardır. Bu ayda geçmiş 11 ayın muhasebesini yapan, geleceğe beden ve ruh olarak hazırlanan İslam'ı yaşayan insanlar bu ay sonunda Allah'ın rahmet ve rıza diplomasını hak ederler. Ramazan okulundan yararlanmak için dinimizin tüm emirlerini yerine getirip haramlarından kaçan gerçek Müslüman olmaya gayret etmek ibadetlere Kur'an'a sarılmak gerekir. Ramazan ayı nefsimizi kontrol altına almayı zorluklara ve arzulara direnip sabretmeyi öğrettiğinden her çeşit haramları, kötü alışkanlıkları bırakmak bu oruç, bu oruç ayında daha kolay olacaktır. Ramazan her şeyden önce Kur'an ayıdır dedik, tefekkür ve muhasebe ayıdır, diriliş ve devrim ayıdır, arınma, yenilenme zamanıdır, ilim ve kültürle değerlendirilen, ibadeti günün ve gecenin her dakikasına yayma gayreti gösterilen, manevi özelliklerin, takva, sabır ve tevbenin öne çıktığı bir zaman dilimidir. Namazlarını aksattığından mümin olduğu tartışılabilecek kişinin Ramazan'la iman tazeleyip namazlı mümin haline gelebileceği namazlıların da namazı huşu ile ikame etmeye ve hatta nafile ibadetlere alışabileceği bir ortam oluşturur Ramazan. Evet, Ramazan güzel alışkanlıkların edileceği bir aydır. Teravihler nafile ibadetlere, sahurlar da teheccüd saatinde kalkıp gece namazına alışmak için büyük bir fırsat olduğu gibi mukabeleler Kur'ansız ve onun anlaşılması ve yaşanması için gayretsiz günün geçirilmemesi gerektiğini bize öğretir. Ramazan kötü alışkanlıkları bırakmak için bulunmaz bir fırsattır. İçkiciler bile Ramazan'da içmez veya çok az içmeye çalışır. Cehennem kapıları kapandığı gibi meyhane ve kimi haram eğlence yerlerinin kapılarına da Ramazan'da kilit vurulur. Bir mümin açısından Ramazan hala sigara gibi kötü alışkanlıkları varsa, sabahtan akşama kadar içmediğine göre, akşamdan sabaha kadar da içmeyebileceğini, iradesine sahip olmanın çok da zor olmadığını kendisine öğretir. Ramazan az yemeği, diyet ve rejimi, iştahı kontrol altına alabilmeyi, iradesine sahip olma alışkanlıklarını kişiye kazandırır. Evet, Ramazan günlerinde kişi nasıl oluyorsa yapabiliyor, 24 saat mümkün, Kur'ansız yaşayabiliyor. Koca bir 24 saat Kur'an okumadan yapabiliyor da, akşam tiryakisi olduğu bir diziyi seyretmeden edemiyorsa, gündüz internetsiz, telefonsuz yapamıyorsa, bu kimselerin sadece ahlakı değil, inancı da sorgulanmalıdır. Bir insanın onsuz yapamayacağı ne varsa, Allah yolunda feda edemeyecek kadar yücelttiği ne ise, Allah'tan başka hayatının merkezine koyduğu ne tür bir şey ise, o şey onun ilahı, tanrısı olabilir. İnsanımız günde yarım saat Kur'an okuyup üzerinde tefekkür edemezken saatlerce futbol maçı ya da film seyredebiliyor. Belirli geceler Dizi dizi dizi izleyebiliyor. Onsuz olamayacağımız şey, bizim kendisine esir olduğumuz şeydir. Televizyonların kumandaları bize kumanda ediyor. Teknolojik aygıtlar bizi yönlendiriyor. Oyuncaklar bizimle oynuyor. Cep telefonları bizimle konuşuyor. Gerektiğinde casusluk yapıp bizi ihbar bile edebiliyor. Gelin bu Ramazan'da bu tutsaklıklardan kurtul kurtulmaya, ya da en azından tutsaklık halinden sıyrılmaya bu konuları daha ehven haline getirmeye çalışalım. Bu aygıtların işgalinden kurtularak zihnimizi radyasyondan temizlemiş olacağımız gibi dedikodudan, boş sözden, malayaniden de arınmış ve arındırmış oluruz zihinlerimizi. Ve boşalan yere tertemiz İslam davasını, tefekkür nurlarını yerleştiririz. Bu Ramazan'da gelin Allah'la kendi aramıza giren engelleri uzaklaştırmaya çalışalım. Allah'la bağımızı güçlendirecek takva yolculuğuna çıkalım. Bizi Allah'a yaklaştıracak şeyleri hayatımızda çoğaltalım. Allah'la bağımızı zayıflatan veya engelleyenlerle mücadele edelim. Ağzımıza bir şey koymadan koca bir gün yaşayabildiğimiz gibi televizyon ve internetten de gözümüzü koruyabiliriz. Bu yıl Ramazan bitmeden Dünya Kupası adıyla futbol maçları başlıyor. Gençler iyi biliyor bunları. Ramazandan 10 gün sonra seçimler ve 16-17 gün sonra da üniversite sınavları var. Başkaları Dünya Kupası peşinde koşarken gelin biz ahiret kupasının peşine düşelim. Onlar top için mücadele ederken biz hak için koşturalım, mücadele edelim. Onlar seçim sandıklarının arkasında dursunlar. Biz nihai tercih ve seçimimizi Allah'tan, onun kitabından yana yapalım ve onun dinini kendimize ve çevremize hakim kılmaya çalışalım. Üniversiteye hazırlanan gençler kadar olsun, biz cennete hazırlanalım. Onların sınava çalıştığı kadar hiç olmazsa ahiret sınavımız için gayret edelim. Rabbimizden hem kendimiz hem de liyakat kesmeden insanlarımız için bu Ramazan'ın yeniden dirilişlere, canlanış ve uyanışlara vesile olmasını, secde yerlerini gözlerimizden dökülen incelerle süslediğimiz teheccüd seccadesinin üzerinde tüm içtenliğimizle isteyebilmeli, fiilimizle de bu, bu dualara iştirak edebilmeliyiz. Ne mutlu Ramazan'ı gereği gibi değerlendiren Ramazan'la hayırlara doğru değişen, gelişen, güzelleşenlere. Sevgili kardeşler, Ramazan'ın ilk pazarı olan 10 gün sonra pazar akşamı kalemlerin iftarı var. Hepinizi davet ediyoruz. Siz de bizim adımıza dostlarınızı davet edebilirsiniz. İnkılap Mahallesi'nde belediye evlendirme dairesinin karşısında Elmira düğün salonu var. İnşallah 10 e, gün sonra, yani Ramazan'ın ilk pazar akşamı orada iftar e, programımız olacak. E, i̇kinci olarak e, öğrencilerimize ve öğrencilerin yanında kendi akrabalarınıza e, burada kalem derde iftar verebilirsiniz. Bu konuda da e, Hatırlatmalarda bulunabiliriz. Bizden sonra İslamı başkalarına anlatacak insanların yetişmesi için Ramazan'da da hepimize mümkün işler düşüyor olmalıdır. Ela inna ahsan al-kelam ve ebla an-nizam kelamullahil-melikil azizil-Allam kema kalallahu tebaake ve taala fil kelam ve iza kure el Kur'an fes temi ol'e lan cito laliküm turhamun auzu billahi min ash-shaytan Bismillahirrahmanirrahim. bismillahi r-Rahmanir-Rahim İslam sadakallahul